Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu'l Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Mürşidi Kamil'e Teslimiyetin Şartları Mürşidi Kamil'e Teslimiyet 5 şartla mümkündür. Şartlardan biri eksik olsa teslimiyet kamil olmaz eksik kalır. Her müridin nasibi, teslimiyeti kadardır. Teslimiyeti tam olan mürid, şeyhde olan nasibini, zorlanmadan, kolaylıkla alır. Bu şartlar nedir? Şimdi bunları anlatayım. Birincisi, şeyh kabul edip kendisine mürid olunan mürşide, tertemiz bir itikatla bağlanmak. İkincisi, mürşidin huzurunda, Sahip Olunan Bütün Mülklerden Vazgeçmek Üçüncüsü Sıtk Ve Doğruluk Dördüncüsü Şeyhe Satılmış Bir Köleymiş Gibi Kabullenip Ona Teslim Olmak Beşincisi ise Şeyhinin Elinden Tutup Tevbe Etmek Bütün Günahlardan Kaçıp Uzaklaşmak Şeyhin Muhabbetini Gönülde Sağlamlaştırmak bütün sevgililerden daha fazla şeyhin sevgili olması. Kişinin şeyhini oğlundan ve kızından, malından hatta nefsinden ayrı tutmaması. Müridin teslimiyeti bu beş şarta bağlıdır. Bu şartlardan biri eksik olduğunda şeyhe olan teslimiyet bütünüyle yerine getirilmiş olmaz. Kişi kendince mürid olur. Kendi bildiği üzere hareket edene, şeytanın şeyh olduğunu yukarıda söylemiştik. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Necmeddin şöyle der. Teslimiyeti eksik kişilerin yaptıkları, şeytanın tasarrufunda olur. Fakat bu beş şartı yerine getirip, şeyhine teslimiyeti tam yapana, şeytan hiçbir şey yapamaz. Beş şartın birincisi için, Temiz itikat dedik. Müridin şeyhine itikadı şöyle olmalıdır. Beni Allah Celle Celaluhu'ya bu şeyhten başkası ulaştıramaz. Ancak bu ulaştırabilir. Bütün kainat şeyh kesilse beni Allah Celle Celaluhu'ya ulaştıramaz. Beni bu şeyh ulaştırabilir demek. Böyle diyerek İtikad sağlamlaştırılabilir. Müridin teslimiyet ve itikadı böyle olursa, şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Bütün müdahalelerinde başarısız olur. Zira şeytan, mürşidi kamilin suretine giremez. Bu durumda mürid, şeytanın tasarrufundan korunur. İster şeyh doğuda, müritte batıda olsun, durum değişmez. Çünkü şeyhlerin ruhaniyeti belirli bir yerle sabit değildir. Bir noktayla sabitlenmemiş olan için mekanların hepsi birdir. Mürit her neredeyse şeyhin ruhaniyeti onunladır. Kendisinin şeyhten ayrı bir yerde bulunması önemli değildir. Gönülden şeyhine yönelse ona yoğunlaşıp kendisinden istifade eder. Şeyhine olan itikadını bir şekilde sağlam tutmayanın içine şeytan tasarruf eder. Yaptığından bir şey kazanmaz. Öyledir, çünkü teslimiyeti tam değildir. Bir şeyler hissediyor olsa da bu şeytanın tasarrufuyla oluyordur. Hakikati şöyle bil. Mürittevbe etmek üzere şeyhinin elini tutup tac ve hırkayı giydiğinde, Şeyhin elini Resûlü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Eli olarak kabul etmelidir Hakikat böyledir Mürit şeyhine teslim Olduğunda Allah Celle Celaluhu'ya Ve Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Selleme Teslim olmuş gibidir Hak Teâlâ Fetih Suresi 10. ayeti i Kerime'de Şöyle buyuruyor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 teslimiyete işaret eder. Mürid şeyhin, Hak Teâlâ'nın açılmış bir kapısı olduğunu bilmelidir. Bu kapıdan, Cenabı Hakk'a erişir. Şeyhi ne yapıyorsa, bunu Allah'ın emriyle yaptığına inanmalı. Görünürde yapılan, şerde, hayır da olsa, itikadı böyle olmalıdır. Şeyhin de Allah'a açılmış bir kapısı vardır. Dilediğinde oradan girer, Hak Teâlâ ile mülakat eder. Uyurken de, uyanıkken de bunu yapabilir. Mürşide dair itikadı şöyle olmalıdır. Şeyh, müridi hakkında, kendi arzusuyla tasarrufta bulunmaz. Mürid şeyhe, Allah'ın bir emanetidir. Mürid böyle inanınca, kendini mükemmel bir şekilde teslim eder. Şeyh de emaneti zayi etmez. Müridi terbiye edip maksuduna erdirir. Şeyhlerin tümü şunda ittifak etmiştir. Mürid anlatıldığı gibi temiz bir itikatla kendini şeyhine teslim etmezse maksuduna ulaşamaz. Kendisine üstad bulmuş sayılmaz. Şeyh mürit, mürid ustayla çırak arasındaki ilişkide teslimiyet şarttır. Kimin üstadı yoksa veya kim üstadına uymuyorsa kendi görüşüyle hareket ediyor demektir. Bu durumda onun üstadı şeytandır. Bu sebeple rehberi olmayanın rehberi şeytandır denilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rehberi Cebrail aleyhisselam, Ashabın rehberi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tabiinin rehberi ashab, tebeut tabiinin rehberi ise, tabiin olduğunu görmüyor musun? O günden bugüne, bu yol silsileyle geldi. Üstatlık ve talebelik, şeyhlik ve müritlik, böyle sürüp gidiyor. Allah korusun, hak yolunun talibi olmazsa, İrşat konusundaki rehberlik de biter. O zaman alemin düzeni bozulur, kıyamet kopar. Zira alemin bir düzen üzere devam etmesinin bir sebebi de mürşitlerdir. Mürşitlerse sadık müritlerin arasından çıkar. Sadık mürit ve aşk ehli olan talip. Mürşidin yüküm ve terbiyesine teslim olup, onun edebiyle edeplendiğinde, mürşidin batınından, müridin hal halsirayet eder. Müritte manevi izler görülür. Bir mum, diğer bir mumla tutuşturulunca nasıl yanıyorsa, müritte şeyhinden nur alır. Mürşid ile mürid arasında perde olmayıp, ikisi temas ettiğinde, Gerçekleşen budur. Şeyhin sözleri müridin kalbine yerleşip orada karar kıldığında bunlar müridi güzel hallerle buluşturur. Mürid şeyhin sohbetine güzel bir edeple girip nefsini ona teslim ettiğinde iradesini bırakıp şeyhin dileğini yerine getirdiğinde şeyhin hali müride geçer. Bir mürşid-i kâmile mürid olduğunda, ilahi bir uzlaşmayla, müridle şeyh arasında, kalbi bir kaynaşma, ve ruhi bir irtibat meydana gelir. Müritte, kurulan bu kalbi irtibat, ve ruhi kaynaşmayla, arzularını terk edip, şeyhinin edebiyle edeplenir. Hatta öyle bir makama çıkar ki, şeyhinden, anlayarak idrak ettiğini, Hak Teâlâ'dan vasıtasız bir şekilde anlayıp idrak eder. Bil ki hayrın başı, yukarıda anlatıldığı gibi, şeyhi bilmek, ona uymak ve rengine boyanmaktır. Mürid şeyhinin huzurunda hiçbir şey söylemeden sessizce oturmalı. Konuşmasına izin verildiğinde konuşmalı. Bunda bir hikmet vardır. Bunu da şeyhi bilir. Şeyhin huzurunda, denizin kenarında, gelecek rızkı bekleyen biri gibi oturmak gerekir. Zira, şeyh bir deryadır. Müridin beklentisi de, deryadan, paha biçilmez incilerin ortaya çıkmasıdır. Bu sebeple, şeyhin huzurunda, saf bir halde oturup, onu can kulağıyla dinlemek lazım. Şeyh sohbet etmiyorsa, öncelikle, yapılacak hizmet neyse bununla meşgul olunmalı. Şeyhe yük olan, dünya sıkıntılarından birini gidermeye bakmalı. Böyle yapmanın, müride çok faydası dokunur. Şeyhin huzurunda, söylendiği gibi beklenirse, Allah'ın fazlu keremiyle, şeyhin sohbetinden manevi rızıklar tadılır. Mürid şöyle inanmalıdır. Yeryüzünde, Şeyhim gibi keramet sahibi biri yoktur. Gönlünü bu itikada terk etmelisin. Şeyhinin sözünü, işini, verip almasını, bütün hareketlerini hak bilmelisin. Hak tarafından geldiğine inanmalısın. Şeyhinin irşadının, hakkın emriyle yapıldığına itikadın tam olmalı. Böyle düşünmezsen, nefs tam anlamıyla yönelmez.'' Tereddütlerinden kurtulamazsın. Yerle gök mürşid olsa, şüpheden kurtulmayanı kimse irşad edemez. Kimseden ona bir fayda gelmez. Yerle gök arasında duracak yeri olmaz. Buraya kadar şeyhe itikadın nasıl olması gerektiğini öğrendin. Şimdi doğruluk nedir bunu sana anlatayım. Bil ki müriddiğin ikinci şartı doğruluktur. Talibin talip olduğu yolda doğruluk şöyledir. Bütün malını, başını ve canını bir tarafa, yalanı da diğer tarafa koysalar, her şeyden vazgeçip yalan konuşmayacaksın. Yalana niyet dahi etmeyeceksin. Zira yalan söylemek, bütün dinlerde kötüdür, günahtır, haramdır. Her durumda yalandan sakınmak gerekir. Şeyhin kapısına gelip mürid olmanın maksadı, hak için olmalıdır, nefs için değil. Doğru olup, hakiki müritlerden olmak esastır. Hakiki mürit, bu yola doğrulukla gelendir. Şeyhin kapısına, gönüllerinde doğru bir niyetle gelmeyen, bu zat şöhretli, ben de varıp kendisine mürid olayım. Böylelikle saygı göreyim. İnsanlar bana hürmet etsin, Beni aziz bilsinler. Beylerin yanında, Bu zatın sözü geçer. Büyüklerin yanında itibarı vardır. Yanında bulunursam, Bana da bir nasip düşer. Ben de beylerin ve büyüklerin yanında rağbet görürüm, Diye düşünen yalancı olmuş olur. Bu niyette gelenin, itikadı temiz değildir. Mahrum, kirli ve bulanıktır. Allah korusun. Bunlar, Ali İmran Suresi 61. ayeti i Kerime'de belirtilen taif edendir. Artık sana ilim geldikten sonra, her kim onun hakkında seninle münakaşada bulunursa, de ki, geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, oğullarımızı ve oğullarınızı, Kadınlarımızı ve kadınlarınızı davet edelim. Sonra, tazarru ve niyazda bulunalım. Allah Teala'nın lanetini, yalancılar üzerine kılalım. Evet, talip, bu yola doğru olarak gelmelidir. Bu yolculuğa çıkan temeli, doğruluk üzerine kurmalıdır. Böyle olmalı ki, işi hayırla tamamlansın. Zira doğruluk, en sağlam temeldir. Böyle sağlam temel üzerine kurulan yapı, yücelerin yücesine erişir. Hiçbir zaman, doğru olmanın kaybı olmaz. Bu sebeple, Hak Teâlâ Tevbe Suresi, 119. ayeti i kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, ve sadıklarla beraber olun. Doğruluğa ve sıtka yetişen hakikate varıp büyük saadet bulmuştur.